Kola götürüyorsunuz beni Ne istiyorsunuz benden Ben bir şey söylemeye yetkili değilim Karakolda öğrenirsiniz çabuk yürüyün biraz Eve gitmeliyim oğlum evde beni bekliyor Çekmeyin kolumu Biliyorum işte Lütfen söyleyin ne yaptım İşte geldik zaten birazdan öğrenirsiniz Bir dakika burada bekleyin Peki Müfettişim. Nina Kaciri Al içeri. Gelin baya. bırakın. Kendim girebilirim. Nina <gülüyor> Kaciri, siz misiniz? Evet. Ee, bu bir suç mu? Geçenlerde Rus sınırından geldiniz öyle değil mi? Evet, mülteciyim. Elimizdeki kutulara bakmak istiyoruz. Neden? Aklınıza şikayet var. Kimden? Komşularınızdan. Sus sen. Ko ko komşularından mı? Bayan, şu kutuları açar mısınız? Tanrılara şükür, siz ne yapmak istiyorsunuz? Kutularda şapka var çünkü çünkü ben şapka yapıyorum. Kutuları arayın. Verin şunları. Arama izniniz var mı? Buna ihtiyacımız yok. Polonya'da yabancılara böyle mi davranırsınız? Li adaleti bu mu? Bayan Kacev kasabamıza geldiğinizden beri evinizden bu kutularla ayrıldığınız söyleniyor. Hep bu garip kutularla. Müfettişim gerçekten içinde şapkalar var. Evet şapkalar. Ne sanmıştınız? <gülüyor> Belki de eşleriniz için birer tane satın almak istersiniz. Evet. <gülüyor> Ee, özür dileriz ee, Görmeden nasıl bilebilirdik Yoksa ki? kutularda bomba olduğunu falan mı düşünmüştünüz <gülüyor> Şapkaları çirkin mi buldunuz O zaman onları tutuklayın Müfettişim işlerinde de hiçbir şey yok Markası Paul Poire Paris Poire mi Şu ünlü marka he? Şapkaları ben yapıyorum dememiş miydiniz evet. az önce Evet ben yapıyorum Bu halde nasıl oluyor da Paris markası taşıyorlar Ben Fransız. Siz Russunuz Şimdilik Rusya'da doğdum bu bir rastlantıydı Şu anda yine bir rastlantı eseri Polonya'da yaşıyorum Ama ben ve oğlum Fransa'ya gideceğiz Polonya'da da yaşayabilirsiniz Neden mutlaka Fransa'ya gitmek istiyorsunuz Burada yaşamak mı Şu olanlara baksanıza Neden böyle konuşuyorsunuz Sizi buraya komşularınızın ihbarı üzerine getirdim Beni ve şapkalarımı Bugüne kadar bundan daha gülünç bir şey duymamıştım Şimdi ben tutuklu muyum <Gülüyor> Peki şapkalarım Hayır. Onları alabilir mi? Evet de. Yani e, gidebilir miyim? Evet, e, bayan Kacıev, özür dileriz. Sizi boşuna getirmiş olduk. Bunu anladınız. Şimdi size göstereyim. Beni ihbar etmek ha? Sevgili komşularım, Nerelerdesiniz Anne. Anne ne oldu neden geç kaldın? Polis yoldan çevirdi Karakola götürdüler. Karakola mı neden? Şapkalarımı görmek istemişlerdi. Şapkalarını mı? Siz ikiniz niye şaşkın bakıyorsunuz ha? Dönmeyeceğimi sandınız değil mi? Nina Kaciev karakoldan geri gelmiş. Neden bıraktılar acaba? Bilmem ki. Gelin buraya. Hepiniz yanıma gelin. Sizi vicdansızlar lütfen bağırma. Çok geçmez Polonya'dan atarlar. Sürerler onu. İhbar etmek ha? İhbar etmek. İhbar etmek, Bir derdiniz varsa gelin de benimle konuşun Madem Polonya'yı sevmiyorsun Ne duruyorsun hala burada Çek git o zaman Fransa'ya git Oğlumu da alıp gireceğim buradan Hiç durma hemen git Anneciğim hadi eve girelim Oğlu Fransız olacakmış <gülüyor> Oğlum Fransız büyük elçisi olacak <gülüyor> Lejon de alacak <gülüyor> Büyük bir yazan olacak En büyük yazan Victor Hugo, Herakimsen, Lord Byron Prometheus <gülüyor> Oğlum Prometheus olacak Prometheus ha? ne demek ki Londra'dan giyilecek <gülüyor> Bir kral gibi önünde eğileceksin. Anne yalvarırım yapma bunu Hadi, hadi eve girelim ne olur Tamam, tamam. hadi girelim Gördün mü oğlum Onları nasıl geri püskürttük <gülüyor> Yendik onları Artık bizi tanıyorlar Bir daha aynı şeyi yapmaya cesaret edemezler Sence de öyle değil mi? Evet evet anne. Oh, oh ne yorulmuş Şöyle oturayım Gel Gel sen de yanıma gel Peki anne Bu tür şeyler başlangıcında durdurulmalı Anlıyor musun? Başlangıcında daima Bunu hep aklında tut Evet anne Başlangıcında daima Roma Roma oğlum neyim? var Hiç anne hiçbir şeyim yok Romuşka Yavrum nereye Bilmiyorum Dur dur sana yetişemiyorum Çok utanıyorum Romuşka Buradayım anne O Bu Romuşka Sana yetişemedim Ne kadar hızlı koşuyordu Roma Evet anne Eden. Neden kaçtım öyle birden? Şu tepeye gidip oturmak istedim. Of anne daha doğrusu nereye gittiğimi bilmiyordum. Tamam. Tamam canım. Hadi. Hadi oraya doğru yürüyelim. Bu bu çok acı veriyor sana değil mi Romuşka Benim insanlara bağırmamdan nefret ediyorsun. Hayır. Kavga etmem seni utandırıyor değil mi hayır, hayır Özür dilerim oğlum Ama kavga etmek zorundayım Eğer korkak ve silmiş görünürsek hiç rahat vermezler bize Her gün başımıza başka bir iş açılır sen, sen üzülme anne artık utanmıyorum Evet Pekala Bak Bu yine olacak Romuşka Ben yine kavga edeceğim Ve sen yine utanacaksın Anne Prometheus kimdi Prometheus mitolojide büyük bir kahraman Peki ne yapmış da kahraman olmuş Efsaneye göre ateşi tanrılardan çalıp insanlara vermiş <gülüyor> Anne biliyor musun Bunu senin için yapmak isterdim Biliyorum Ama <gülüyor> ateş olmaz tabi Tabii olmaz O zaman O zaman Adalet <gülüyor> Kim bana? Benim için zayıfın ve güçsüzün hakkını savunurdun. Evet. Bu tepe ne kadar güzelmiş. Sessiz, sakin. Her zaman gelir misin buraya? Evet, yani canım sıkıldığı zamanlar. Rumushka. Beni seviyor musun? Elbette anne. Hem de çok. Yeter bana Ayakkabılarımı çıkarıp Şöyle uzanayım <Gülüyor> Oh Ramuşka. Efendim Hala bir şeyler yazıyor musun Evet Dün yeni bir epik şiire başladım Konusu Napolyon Mısır'da Askerler Düşünün Bu piramitlerin tepesinde tam Kırk yüzyıl size bakıyor. Napolyon'un bu sözünü de koydum şiirime Çok güzel bir şiir olacak Bence de öyle <gülüyor> Okulda neler oldu bugün oh, Matematikten sıfır aldım Öğretmenlerin seni anlamıyor Biyolojiden de Hı, Biyoloji. Bir gün bu yaptıklarından ötürü pişmanlık duyacaklar Nasıl yani Sen büyük bir Fransız büyükelçisi olacaksın Ve resmi görevle Polonya'ya geleceksin <gülüyor> Sahi mi Elbette Şiirlerinle Nobel ödülü kazanacaksın Okuldakiler adını altın harflerle yazıp Duvarlarını asmak için sana yalvaracaklar anne. Evet sen gülümseyecek ve Ben yarın okula gidip öğretmenlerini anlatırım A, Anne hayır Onlara senin son şiirlerini okuyacağım O zaman anneciğim, görürler anneciğim, anneciğim bunu yapamazsın Neden? Yoksa iyi okuyamayacağımdan mı korkuyorsun Hayır hayır ama Vusya'dayken ben... büyük bir tiyatro oyuncusuydum ben Onlara güzelce okurum utanmazsın Anne <gülüyor> Belki de yarın gitme Anne hiç yapma bunu ne olur N Neyse Neyse bırakalım artık bu konuyu Romuşka Efendim Romuşka, Sana bir yazar adı bulmalıyız <gülüyor> Roman Kacavada büyük bir Fransız yazarına uygun değil Haklısın anne e, Tiyatroda kullandığım adı korumalıydım Nina Berisoskaya Roman Beresoski. Edersin. Bayağıt değil mi? Hı hı. Ama ama geleceğin açısından bir Fransız adı daha iyi. Biliyor musun? Ben zaman zaman Nina Beresoskayı özlüyorum. İleride yazacağım bütün romanlarımı Nina Beresoskaya ithaf edeceğim. Hepsi ne? Nina Beresoskaya. Sevgiyle. Sevgiyle. Ama ama sana bir Fransız adı bulmalıyız. E, herkese işte bir ghaht edirten bir ad. Fransız edebiyatının şahı Romuşka Romuşka bu konuda hiç düşündün mü? Evet Ben de Hüber de laval Hüber Sevdiğim bir isim var <gülüyor> Victor dos son say Evet Hiç de fena değil Victor'lu bir isim daha vardı Victor Hugo ee, Hugo Victor'a ne dersin? <gülüyor> Yok, hayır çok yakın. Okurlar sizi karıştırabilirler. Hı -hı. Roman, Roman o kadar da kötü değil. Yani ben kendi adını, Roman adını seviyorum. Ben de. Bak Rumuşka, kaderle bir randevun var. Bir gün Fransa'nın en büyük adamlarından biri olacaksın. Bunu unutma. Hı -hı. Unutmam ve Fransız olacağım evet. ve Paris'e gideceğiz. Hayır, hayır Gre. Akdeniz'e Biz Provanslı'yız Sen ve ben Provanslı mı? Evet Nereden bildiğimi sorma Biliyorum Peki sorma mı? Güneşte yaşayacağız Akdeniz kıyısındaki Nis adlı kentte Ne güzel İlkbaharda çiçek festivalleri var Tam da bizim gideceğimiz zaman Onlar buna çiçeklerin savaşı diyorlar Neden? Herkes çiçekleri birbirine fırlatıyor Sonra da gülerek kucaklaşıyorlar Harika Şimdi beyaz atların çektiği bir arabayla gireceğiz İnsanlar bizi çiçek yağmuruna tutacaklar Güneş ışınlarını saçacak Ve deniz pırıltılarla yanacak Biz de onlarla birlikte güleceğiz Ve çiçekleri onlara geri fırlatacağız Bizim arabamızdan Hepsini Hadi Hadi evet artık evimize gidelim. Daha yemek hazırlayacağım. Hadi kalk bakalım. Peki. Biliyorsun elbette. Matbaayı bulan bir Fransız. Evet, söylemiştin ya. Radyo eder. Evet. Ve telefonu otomobili. Evet, evet. sonra pastör mikropları buldu. Ha, onu bulmuştu? Ha, tabii. Biliyor musun? Fransa hiç savaş kaybı. <gülüyor> Ekselansları buzunlasın nasıl? <gülüyor> Koş yani. İşte burada acil dibine çökmüş <gülüyor> <etiyormuş, gülüyor> ağlıyor. Roma. Boşun Roma. Rahat bırakın ben <gülüyor> lütfen. Ee, söylesene Roma nasıl oldu da hala Fransa'ya gidemedin ha? Şeyden. Annem şakka işiyle çok meşgul Fransa'da sizi bekleyenler kaçık olmuyor Hayır onlar henüz gideceğimizi bilmiyorlar hmm, Bilmiyorlar mı Ama annen öyle söylemiyor Gidin başımdan Aa, Onu rahat bırak lütfen Fransa'ya gitmek istiyorsa gidebilir O benim arkadaşım çünkü Onun Fransızca konuşamayacağına bahse girin. Hayır Fransızca biliyorum ben Aa, Elbette konuşabilir Ona Fransızca bir şeyler söyle lütfen Roma ee, Bonjour <gülüyor> i̇şte gördün mü bak konuşuyor Bana küfür mü ediyorsun Hayır yalnızca merhaba bak, dedim Bak konuşmana dikkat et Yoksa rahat bırak çocuğu O saygı değer bir Fransız Yani <gülüyor> sence Fransa'ya girebilirler mi Hayır hiç şansları yok Ne yani onları Fransa'ya sokmazlar mı Onu değil annesini Annesini <gülüyor> Gel ne yaptığımı bak. Artık Fransa yolu göründü hayatım. Yakında orada olacağız. İyi beni duyuyor musun? Elbette anne. Ah. Olanüstü bir fikrim var. Sokaklara savuracak kadar çok paramız olacak. Ne olmuş ka? Yoksa bir şey mi var? Yok, yok bir şey mi anne. Var var. Seni üzen bir şey olmuş. Hayır. Yoksa hasta mısın? Dur. Bakayım ateşine bak. Hayır anne hasta filan değilim olsun, olsun yine de ateşine bakın Peki yok. Dilini çıkar bakayım e, e. Bir şey yok Bir yerin ağrımıyor ya yani. Ağrımıyor Bak düşündüm taşındım Durumumuz gitgide zorlaşıyor Şapkalar yeterli değil Roma Kazancımız masraflarımıza yetmiyor O zaman bizde masraflarımızı kısalım Dinle Dinle, bize kapıları ardına kadar açacak, büyük paralar kazandıracak, heyecan verici bir şeylere ihtiyacımız var. Düşünürken birden kafamda bir şimşek çaktı. Elbiseler. Beni dinliyor musun? Ha? Evet anne, elbette dinliyorum. Eğer, eğer Paris imzalı şapkalar yapabiliyorsam, Paris imzalı elbiseler de yapabilirim. Bu şapkaları satabiliyorsam, elbiseleri neden satmayayım ha? Yani evet, sen Evet, evet tam anladığın gibi. Elbise modellerini kendim çizeceğim Bak Bak gazeteye ilan bile verdim Ah, ah şunu oku oh, Anne neler de geliyor aklına Hadi, hadi yüksek sesle oku <gülüyor> Madam Nina Kaçev Yeni Paris Giyim Salonunun açılışını Siz sayın kasabalılarımıza Sevinçle duyurur Ismarlanan elbiselerin modelleri Büyük Parisli usta Paul Poiré'den Tek özel provalar ama anne ya Polpoare? Bilmediği şeyin ona zararı dokunmaz ki. Ama ya anlarsa? Nasıl anlayacak? Polonya'nın doğusundaki küçük bir kasabayı nereden bilsin? Ayrıca bırak Paris'i. Bu kasabadaki hiç kimse Varşova'ya bile gitmiyor. Ama ya duyarsa? Hadi Roman bunu dert etme. Hayır sana gülerler. Lütfen anne herkesin sana güleceği bir şey yapma lütfen. Roman neyin var? Yapma anne Fransa'ya gidelim hemen yarın. Burada kalmak zorunda değiliz ki Hadi ne olur neden hemen gitmiyoruz Yavrum ne oldu sana Hiçbir şey. Söyle bana hadi <gülüyor> Okulda çocuklar bana takılıyorlar Seninle benimle Fransa'ya gitmemizle ilgili şakalar yapıyorlar ee, Ne var bunda Bugün bir çocuk bizim asla Fransa'ya gidemeyeceğimizi söyledi Asla neden dedi Çünkü yaşlı sokak kadınlarını Fransa'ya kabul etmezler <gülüyor> Ben Hiçbir şey Ş şaşkındım ben Romen Roman beni dinle Aynı şey yine olacak Çok yakında yine senin yüzüne karşı annene hakaret edecekler Bak Ve bir setye üzerinde getirilsen bile Anlıyor musun Evet anne Aa, Anne anne niye vuruyorsun Ben bunu anlamadan bir yere gitmemiz doğru olmaz Bir Fransa'ya herhangi bir yere gitmemizin bile diğeri olmaz Onlar Onlar seni kahnevan tüm develi sürseler bile Seni duyuyor musun Anne Aa, Anne, anne, anne, anne Anladın mı Evet anne bana, anladım Bana karakteri bir adet beni Bir şey olmamış gibi davranman değil Çok ince <gülüyor> <diyor. gülüyor> ha, Haklısın eğer başka biri yoksa ölüme düşüleceksin. <gülüyor> burnum, burnum kanıyor. Anne, anne burnum kanıyor. Anneni savunmak. Onurunu savunmaktır Al. Şu mendille burnum. Asla anneni bırakıp kaçmayacaksın, değil mi? Hayır. Ve onu savunacaksın. Her zaman. Evet anne. Her zaman. İyi, tamam yavaş. E, bütün mobilyalar taşındı Bunlar son. Tamam. E, nereye koyalım? Şuraya. Evet evet yavaş. Evet. şuraya. Onu da şuraya. E, lütfen de da şuraya koyun. E, tamam koyduk e, yavaş. dışarıda başka bir şey ha. kalmadı. Sağ olun. Sağ olun çok yoruldunuz. Evet. Buyurun paranızı. E, eski eşyaları da alıp götürün. Hepsini. Hepsini mi? Evet hepsini. Şey, hanımefendi. Evet. E, patronumuz patronumuzun karısı sizin için ne diyor biliyor musunuz? Ne? Siz kasabamızda yeni bir solukmuşsunuz. <gülüyor> Teşekkür ederim. Sonra uygar bir hanımefendi diyor. Siz gerçek bir Parisliymişsiniz. Patronunuzun eşine ona bu kasabadaki en güzel elbiseleri dikiciğiniz. <gülüyor> Peki efendim. İyi günlerde kullanın. İyi günler bayan kaçır. Teşekkür ederim. Güle güle size de. Oo. Bütün eşyalar yepyeni. Ne güzel. <gülüyor> evet canım öyle. Sana başka haberlerim de var. Ya neymiş ona? Sana hocalar tuttum. Bugünden başlayarak dersler alacaksın. Keman dersleri, atıcılık dersleri, eskrim ve dans dersleri. Dans dersini ben vereceğim. Hemen başlayalım mı? <gülüyor> Tabi başlayalım. Ben e, bu koltuğa altırıyorum. Tamam. Elimde el fazen Evet. Güzel bir hanımefendiyim. Evet. Anna Karenina'yım. Sense Sen uzun boylu, yakışıklı kavalyesi Kont Bronski. Oh. <gülüyor> Anna Karenina'ya korkunç acı çektirmişti, biliyorsun. Evet, ee, şimdi ben neredeyim? Annemin geçtiği görüldüm <gülüyor> <Duruldum> artık. O. Oh. <gülüyor> <gülüyor> o zaman istersen Rum. oturalım. Tabii. Ah, ne güzel. <gülüyor> İyiydim değil mi? Romuşkan bir harikaydı. Sonra topuklarımı da iyi çarpıyorum. Ah <gülüyor> bak, yalnız sana önceden söyleyeyim. <gülüyor> El öyle ıslatman gerekmez. ıslattım mı? Özür dilerim. Dokunmak yeter. Sadece hafif bir dokunuş. İyi de neden? Mikropları kim bilebilir Hı -hı. Anne Biz zengin miyiz artık Şöyle böyle Henüz denemez Yanikin annesi bizim bu kasabada en çok para harcayan aile olduğumuzu söylüyormuş ee, İnsan çağı uygun yaşamalı Moda evinden kazandığım bütün para bana harcanıyor. Şimdi de keman dersleri, bale dersleri, binicilik, atıcılık, eskrim dersleri Dört dörtlük bir adam olmalısın Anlıyor musun Romuşka Dört dörtlük bu kasabadakiler bunu anlayamazlar Ama elbiselerimi satın alıyorlar <gülüyor> Evet Hem de kapış kapış Romuşka. Öyle çok elbise aldılar ki Üstelik daha ne kadar oldu ki Üç ay Hatta o kadar bile olmadı o da evine açalım. Fransa'ya ne zaman gidiyoruz Yakında Çok yakında Biliyor musun düşündüğümden daha karmaşıkmış Büyük bir iş sahibi olmak Tersi kızlar, müşteriler, banka, para al para ver. <gülüyor> Ama altı ayda söz veriyorum, belki de daha az bir zaman sonra verelim biraz da. Ne, ne, ne oldu Ramushka? <gülüyor> Sabırsız <Sapsar> oldum birden. <gülüyor> tutun, yürüyemiyorsan bana tutun ya. Yürü, yürü, yürüyebilirim sanırım Gel, gel, gel, <gülüyor> gel şöyle Ozan. Ne oldu durup dururken? Sabah bir şeyin yoktu. Bilmem ki, bir tuhafım anne. B -b bilmiyorum Bir yerin mi ağrıyor. Evet. Neren? Karnım, başım. Oh, oh, oh, Hemen yatağa giriyordum. Doktor çağıracağım. Hayır, hayır doktor istemiyorum Etirav ben. Yok. Hemen elbiselerini çıkar ve yatağa. Gir. Hayır, hayır hasta olamam. Hasta olma Bu çok paraya mal. Bu para Fransa'ya gitmemiz için. Hayır, hayır, hayır. anneme bunu yapamam. Yavrum böyle şeyleri düşünmemelisin. Anne, anne nefes alamıyorum. Canım, canım arayamıyor ki. Yavrum. Var şovalı yeni doktoru sevmiyorum. Canımı yakıyor Anne, anne gitme yanındayım, bırakma beni yanındayım ya. Seni savunacağıma söz vermiştim Ölürsem seni kim savunacak Ölmeyecek. Ama hemşireyi duydum Öleceğimi söyledi Anne ölmeme izin verme Ölmeyeyim ben anne Canım yavrum Bak Bak bugün yeni bir Alman doktor getirtiyor İyileşeceksin canım Canımı yakmasın olur mu anne Olur, olur yavrum Kapı çalıyor oğlum Şimdi geliyorum Sen biraz uyumaya çalış Bayan Kece Romay'ni merak ettik de ondan bir yoklayalım dedik Buyurun Yalnız doktorlar Yanına kimsenin girmesini istemiyorlar Siz oturun ben bir bakıp geleyim ben sana böyle gitmez dememiş miydim Dört ay içinde iflas Olacağı buydu Londralı doktorlar, Berlinli doktorlar, Viyanalı doktorlar Sanki dünyadaki tek çocuk onunki O çocuğun kürk paltosu bile olduğunu biliyor muydun Hayır Var var Kasabalı zenginlerin karıları bu kadına bir sürü para verdiler Oğlun üstüne başına harcaması için Yok bale dersleri yok bilincilik dersleri Yok kürkler Biliyor musun bütün müşterileri diktirdikleri son elbiselerin paralarını ödememek için anlaşmış Ne mi? haklılar eşyalarını... Hayır Roma Ağlama Ortada ağlanacak bir şey yok Ama her şey gitmiş Evet ama sağlığımız yerinde Ve birlikteyiz Böyle olduğu sürece de hiçbir sorun yok demektir Ne yapacağız peki Fransa'ya gidiyoruz Hemen mi Evet hemen şimdi Of tanrım ne akılsızlıktı Uzun süre önce gitmiş olsaydık Yok ama hayır biz onurluyduk Fransa'ya modaya uygun gitmeliydik Ne saçmalık Evet anne Bizim için artık en önemli şey orada olmaktır Fransa'da Böylece sen düzenli bir hayata başlayabilirsin Ama, ama hiç paramız yok Of. Bütün paramızı doktorlara oh. verdik Amen. Sen iyileştin ya Bak hem ayaklarımız var yürüyebiliriz Fransa'ya kadar mı? Tabii Fransa'ya kadar Yolda belki bizi bir süre bedava götürecek iyi yürekli kişiler de çıkar İyi e ama ne yiyeceğiz anne? Tanrı'nın izniyle bunu da sağlarız Sen dert etme Sevdin değil mi Romuşka? <gülüyor> Anlattığım kadar var mıymış? Şu güzelliğe bak anne Adeta nefesim kesildi ya deniz. Evet masmavi <gülüyor> Anne şu yelkenliğe bak Ne de güzel dalgalanıyor yelkenleri <gülüyor> değil mi? Bir balıkçı teknesi olmalı ha. Şunlar ne ağacı anne? Kocaman şemsiyelere benziyorlar <gülüyor> Sanki gökyüzüne tırmanmak istiyorlarmış gibi değil mi? <gülüyor> Haklısın <gülüyor> Kendimi harika hissediyorum Ben de <gülüyor> Sana iyi bir haberim var Ruhm. Artık otelden ayrılıyoruz Kendimize bir ev bulmalıyız Elimizde avucumuzda bir şey kalmamıştı ama Artık paramız olacak Nasıl? İş buldum Onlara durumumuzu anlattım Biraz avans aldım Seni yemeğe davet ediyorum Hadi hadi gidiyorum De, Nerede çalışacaksın? Balık pazarında Ne? Ama annen ne yapacaksın öyle bir yerde? İş seçecek durumda değilim Romuşka Geçinmek için ne iş olsa yaparım ben de çalışırım Bu yaşta mı? Hayır Romer Sen okula başlayacaksın Ev bulur bulmaz oteli terk ederiz Sonra da okul Para konusu benim sorum Öyleyse büyüyünce de ben sana bakarım Evet Rumuşka evet <gülüyor> Büyüdüğünde de sen bana bakarsın Ama şimdi karnımızı doyuralım ha? Yoksa açlıktan ölürüz. <gülüyor> hemen... <gülüyor> Haklısın galiba yani. Hadi dikkatli olun ben söylüyorum Yerleri cila alıyorum. Mariya Mariya masa tenisi şampiyonluğunu kazandım. Oo oh, ne güzel. Ya. Bu annenizi çok mutlu edecek. Sizinle gurur duyacak. Evet evet. Annem nerede? Ya da hazırlanıyor. Biliyorsunuz saat 4'ten sonra bir kuaförde güzellik dersleri veriyor. Abi, Anne, anneciğim. Romushka sen misin? Anne! Nis masa tenisi şampiyonluğunu kazandım. Ne? Bekle geliyorum Evet anne Nis masa tenisi şampiyonluğunu kazandım Senin için canım, canım benim Yalnız bu çevrenin değil bütün kentin Gençlerde şampiyon benim artık Gel, gel seni bir kucaklıyım Canım canım oğlum Şampiyon Ben dünya şampiyon. Hayır anne abartma yalnızca Nis şampiyonuyum Nerede o da olur. İşte anne işte bak kupan Onu tutmak ister misin Sonsuza kadar ne güzel bir şey bu <gülüyor> bak, bak bir şey daha verdiler bana Al. Ne, ne var bu pakette Aç da bak Görüyorsun ya Maria Sana demiştim Bir deha Benim oğlum bir deha Dört dörtlük bir adam Üstelik de çok yakışıklı <gülüyor> Evet madame Böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için ne kadar övünseniz azdır <gülüyor> Tenis raketi. <gülüyor> Paketten tenis raketi çıktı. Evet. Evet, hem de en iyilerinden. Oysa hemen tenise başlamalısın. <gülüyor> İleride Davis Kupası'nı kazanacağından eminim. Ah anneciğim, beni seyretmeni çok isterdim. Keşke gelebilseydim Çok isterdim ama olmadı. Işte. Önce gerilerdeydim ama sonra üst üste sayıları aldım gel, ve Gel benimle. Ne, nereye? Tenis kulübüne gidiyoruz. Nereye nereye? Şu ünlü tenis kulübüne. Anne ne yapacağız İyi orada? olacaksın tabii. Aa, Madame Or oraya gidemezsiniz bile. Ne nedenmiş? O kulüp zenginler içindir. Binlerce frank aidat isterler sizden. E, oğlum başka nerede tenis oynayacak peki? Romuşka, hadi, hadi roketini al eline. Ama anne, bütün zenginler orada olacak. Lütfen anne, gitmeyelim Hadi dedim sana. Ya kötü bir şey derlerse Demezler. bize? Hem orada oynamayacaksın da nerede oynayacaksın? Ben yalnızca masa tenisinde şampiyonum. Tenis değil. Lütfen eve dönelim Hayır. Burada tenis oynamak senin en doğal hakkın Yanımdan ayrılma Ben tenis oynamak istemiyorum lütfen. Ee, yönetici herhalde bu binadadır Bakar mısınız Orada kimse yok mu Anne. Buranın yöneticisi kim ee, Görevli birini görmek istiyorum Yönetici kim Ne var ne istiyorsunuz Neden bağırıyorsunuz Buranın görevlisi kim Ben kulüp sekreteriyim ne istiyorsunuz Bu benim oğlum onun burada tenis oynamasını istiyorum Ne Ne istiyorsunuz Burada tenis oynamasını <gülüyor> Tabii, Ne demezsiniz hemen Sizi ciddiyete davet ediyorum <gülüyor> Özür dilerim özür dilerim ama Oğlum gençlerde nis masa tenisi şampiyonu oldu Anne anneciğim ne olursun eve gidelim artık Delikanlı doğru söylüyor eve gitseniz iyi olur Oğlumun burada tenis oynamasına neden izin verilmediğini bilmek istiyorum Öyle bir şey demedim ki Sizin ülkenizde saygınız bu mu Ne İşte bir tenis dehası Geleceğin Fransa tenis şampiyonu ha, e, Bunu nereden anladınız Demek onun kortlarınızda tenis oynamasına izin vermeyeceksiniz Bana nedenini açıklar mısınız Oğlunuz başvuru formu doldurdu mu Sizin o ünlü tenisçileriniz Başvuru formu doldurdu mu e, ne, ne demek yani Oğlum üye olmak için neden para versin Siz kulübünize üye olması için Romene'ye yalvarmalısınız. Ona kibar. Anne. O bir şampiyon. Teniste Fransa'nın onurunu kurtaracak. Başka kim var? Ki? Madam lütfen bağırmayın. Niye bağırmayacakmışım? Size yalvarıyorum. Şu anda İsveç kralı burada. Bir rezalete tanık olsun istemeyiz. İsveç kralı. Evet lütfen, lütfen. yavaş konuş tamam. tamam yavaş konuşacağım. Bakın majesteler de bu tarafa geliyorlar. Şimdi hemen gidin daha sonra gelirsiniz konuşuruz. Hadi anne. Hadi. Hadi anne. Dur, dur çekiştir, durma beni. Ve kralın yanındaki beyefendi kim? Tenis hocası. E, majestelerin adaletini diliyorum Lütfen bayan ne yapıyorsunuz Majesteleri Majesteleri oğlum bir tenis dehası Ama bu bu bey onun Tenis kulübünde oynamasına izin vermiyor efendim e, Özür dilerim majesteleri İçeri zorla girdi ve e, Bırakın bırakın da konuşsun Teşekkür ederim majesteleri Oğlum gençlerde Masa tenisi şampiyondur Hı. İnanın bir tenis dehası Ama ama bu kulüpte çalışmazsa başka nerede çalışacak Biz ücret de Majestelerinin yardımını ve himayelerini diliyorum efendim Ona birkaç servis verin Neler yapabileceğini görelim Tabi majesteleri Buyurun korta geçelim Sağ olun majesteleri Sağ olun. Anne bana bunu yapamazsın Konuşma vesairelerini çıkart Anneciğim hayatım boyunca yalnızca 3-4 kez tenis raketini elime aldım ben Amma mama tenisi şampiyon Anne tenis çok farklı Zekçim farklı Kermisi karşılamaya hazır mısın? Ee, evet, evet hazırım. Başlıyoruz. Tamam. <gülüyor> ee, bir şeyin yok ya. A hayır, hayır yok. yok. Pekala, bu kadar yeter. Teşekkür ederim. Bir şey yok ya Romuşka. Hayır, hayır anne. Gel. <gülüyor> Gel şu seyret yerinde üşütme. Hadi, Hadi gel yanına gidelim Beyler Oldukça etkileyici bir gösteriydi Sanırım siz de benimle aynı fikirdesiniz Evet majesteleri Tek bir servisi bile karşılayamadı ama Yine de büyük çaba harcadı Bu genç adamı kulübe kaydedin Aidatını ben ödeyeceğim Büyük bir yüreklilik ve kararlılık gösterdi Emredersiniz majesteleri Size minnettarız majesteleri. Oğlum ve ben size minnettarız Delikanlı Size başarılar diliyorum Yemek saatine kadar dinlenmek istiyorum Kimse beni rahatsız etmesin Görüyorsun değil mi Şimdi bir kralın himayesindesin Evet anne Memnun olmadın mı Hayır. Nasıl rezil olduğumu görmedin mi anne Hiçbir servisi karşılayamadım tamam öyle ama Buraya ben... hiç gelmemeliydik Tenis şampiyonluğunu da nereden çıkardın Neden şampiyon olmayasın Bunun için <gülüyor> neyine neyi Anne kızıyorsam? sırf seni memnun etmek için bir sürü şeyle uğraştım Güreştim her seferinde sırtım yere geldi Angels körfezi 5000 metre yüzme yarışlarına girdim Az kalsın boğuluyordum var Utanıyorum anne utanıyorum Anlamıyor musun Neden, Neden? <gülüyor> Bugün servisleri karşılayamadın ama ezilmedin ya. Atladın sıçradın topu Yıkamaya çalıştın elinden gelen her şeyi yaptın Benden çok fazla şey bekliyorsun anne Görmüyor musun İsteklerinin ağırlığı altında eziliyorum Tamam Tamam, tamam, tamam. Oh Roman'cim Senin büyük bir olmanı istiyorum Büyük bir adam Büyük bir şampiyon <Gülüyor> Anne <Gülüyor> Davranışlarında çok ileri gidiyorsam özür dilerim Seni incitmek istememiştim Anne Seni çok seviyorum inan bana Ve senin için elimden geleni yapıyorum Gel az önce söylediklerimi duymamış ol Tamam ee, Evet anne kitap okuyorum Ben işe gidiyorum Maria sana yemeğini verecek Mariyet Evet madame Kaçev Buzdolabında büftek var hepsini ona ver Olur madam. Ah, sana lokantadan tatlı getiririm ne istersin hmm. Çilekli pasta Peki Aa, Mariet elbisemin arkasında bolluk var ee, Bir bakar mısın H A, Evet fermanızı kapatmamışsınız <gülüyor> İşte oldu Madame Kaçev ne güzel bir elbise bu ha, Teşekkür ederim Çengene kıyafeti Özel olarak fal bakarken giymek üzere diktim <gülüyor> Harika olmuş İyi falcı olurum değil mi Falcı mı <gülüyor> Ama falcılık konusunda hiçbir şey bilmiyorsun Aa, ki Neyi bilmem gerekiyor ki <gülüyor> Mari bana avucunu ver Tamam hmm. Bir adam sana sorun getirecek Aa, Sahi mi Rümen Görüyor musun bana inanıyor <gülüyor> Nasılsa bu dediğim bugün çıkmazsa yarın çıkar Peki lokantadaki bütün kadınlara bunu mu söylüyorsun Hayır değiştiriyorum hmm. Bazen de sevdiklerin onlara güzel bir sürpriz hazırladığını söylüyorum <gülüyor> e, Bu da doğru çıkar genellikle Genel havasına şöyle bir bakıp anlatmayı sürdürüyorum <gülüyor> Ah anne yapmadığın iş kalmadı Güzellik derslerinden taksi şoförlüğüne kadar her işi denedin Şimdi bir de falcılık çıktı <gülüyor> Artık ben gideyim ne okuyorsun Lomuşka? Hı? Büyük fahsızlarım ne yapar? neden ortalıkta dolaşıp duruyorsun? He? Sana spor ceketini giymeni söylemiştim. Peki. Gömleğin temiz mi? Temiz olmalı. Dur, dur bir bakayım. İyi. Al, al şu ceketini de. <gülüyor> Ne kadar yakışıklı bir delikanlı oldun Daha dün benim küçük romamdı Anne Neden oraya gittiğimizi anlayamıyorum Mesut Malekin ile tanışman için Ama neden Çünkü o seninle tanışmak istiyor Beni nereden biliyor ki Ona yazdım Seninle ilgili her şeyi Üniversite tiyatrosunda kamelyalı kadının baş erkek rolünü oynadığını Büyük bir zafer kazandığını Nasıl alkışlandığını Ama Ay, anne Dur dur, dur, dur kravatını düzeldin Peki Hı hı Bak ne güzel oldu <gülüyor> Malekin bugünlerde kanda bir film çeviriyor Ve seni görmek istiyor oğlum Gerçekten büyük bir aktör mü? Tabi İvan Malekin Fransa'da en büyüktür Onu sinemada izlememiş mi? Elbette birçok kez gerçekten harikaydı Büyük bir aktördür o Anne gençken Rusya'da onunla oynadın mı? Elbette oynadım Bu yüzden ona yazabildin çünkü eski arkadaşsınız Tabi Anne neden bugün bu kadar süslendin? Yok canım her zaman halde Hayır adım. hayır hayır bu elbisen çok şık Yeni mi aldın Şey evet Berbere de gitmişsin Canım eski bir arkadaşıma daha değerli toplu görünmek istemiş olamaz Aa tabi tabi Çok konuşma hadi gidelim <gülüyor> Hadi <gülüyor> Burada kalmak herhalde çok pahalıya mal olur insana Elbette Burası senin işlettiğin otelden ne kadar farklı değil Bizimki de fena değil Mösyö Malek'in çok parası var herhalde Elbette var çok kazanıyor Anne bastonun nerede Ona ihtiyacım yok Ama yıllardır kullanıyorsun İhtiyacım yok dedim Tamam ya. tamam kızma Heh, işte 409 numaralı oda Romuşka Romuşka iyi görünüyor muyum Hı, Hem de çok Heyecanlısın galiba he? Yok Yok canım sana öyle geliyor. Aa Nina. Merhaba. Nina Boris Gölkaya. Evet, aleyküm benim. Çok iyi görünüyorsun. Hiç değişmemişsin. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Özür dilerim. Kapıda kaldınız. İçeri gelseyin sen. Gel. Gel Römer. <gülüyor> Kendinizi evinizde gibi hissedin, İstediğiniz yere oturabilirsiniz Teşekkürler Marekin <gülüyor> seni oğlumla tanıştırıyor. Merhaba Romen Adın Romen'di değil mi? Evet efendim Annen iyi bir aktör olacağını söyledi Oğlum hukuk öğrenimi görüyor Oo, Çok güzel, çok şey güzel. Yazıyor orada. Bugünlerde beş perdelik bir trajedi yazıyor Aa, Çok iyi okumak isterim Bitirdiğinde bana bir kopya gönderirsin değil mi? E, tabii tabii efendim Nina Demek bir otelin var he? Otel benim değil <gülüyor> Sadece işletiyorum yöneticisiyim Nasıl işin rahat mı bari Evet ben memnunum Haklıymışsın <gülüyor> Nina Oğlun çok yakışıklı Şimdi kaç yaşında 18'den 18. <gülüyor> O kadar var mı Elbette. Biliyor musun Annen Rusya'nın en büyüleyici kadınlarından biriydi Bilmiyorum. Öyle güzeldi ki Neşeli genç ve yetenekli Teşekkür <gülüyor> ederim <gülüyor> Ne güzel günlerdi Gülerdi <gülüyor> Hem de iyi bir oyuncuydun Gerçek bir dram sanatçısı Zaman zaman o günleri arıyorum Roman Hiç hatırlıyor musun Sen küçükken de oynuyordu annen Şöyle böyle ha, Gerçekten mi Evet annem kalabalık bir topluluğun önünde duruyor Ellerini sallıyor bir de kızaktayken hatırlıyorum. Atlı bir kızakta karlar üstünde. Şeho. Fabrikadaki işçiler için çorbası verdiğim zamandı. Eve dönüyoruz. E peki başka başka bir tiyatro. Sonra bir soyunma odası hatırlıyorum. Yere oturmuş oynuyordum. Ve yüzleri boyalı iki kişi içeri girdi. Sonra annem geldi. Oyunun adı bahçıvanın köpeğiydi galiba <gülüyor> Ben de vardım o oyunda Öyle mi? Tabii star bendim ya. Beni hatırlıyor musun? <gülüyor> e, hayır Hayır ama Kocaman kırmızı burunlu yaşlı bir adam vardı <gülüyor> Sversko Sversko ya, ya, ya. Müthiş bir aktördü o, müthiş <gülüyor> Evet ah. Ah. Keşke o günleri geri dönebilsek yine. Ya, Keşke Neyse neyse Bir şeyler yemek ister misin? Hayır Yo, yemeğimizi yiyip geldik. Ee, o zaman şampanya içelim ha? Roman de içer mi? Ay, evet hemen içelim. Roman, Roman sana gösterecek bir şeyi buldum. Evet. Eski bir fotoğraf. Bak bakalım soldaki kızı tanıyabilecek misin ha? Hangi? Şu şu sarışını mı? Evet evet. Sen doğmadan önce çekilmişti. At tabi. <gülüyor> Anne ne kadar güzelmişsin Nefes kesecek kadar güzel e, Ortadaki de benim <gülüyor> Martı'yı oynuyorduk Ay, ben... Annen Nina'yı oynamıştı değil ben, mi Ben de görebilir miyim <gülüyor> tabii, tabii, tabii. Al, al ben de şampanyalarımızı doldurayım Güzeldi <gülüyor> Çok güzeldi o gün <gülüyor> Aleki Bu resim bende kalabilir mi Elbette elbette Ben de aynı gün çekilmiş başka başkadaşından <gülüyor> Teşekkür var. ederim Evet işte Şampanyalarımız Teşekkürler. ederim Sağ olun Malekin Biz oğlum ve ben burada seninle birlikte olmaktan Çok mutluyuz Ben de sizler gördüğüm için mutluyum Demek Roman kamelyalı kadında büyük başarı kazandı üniversite Çok alkışlandı <gülüyor> Büyük bir aktör olabilir Biliyorum bu arada yazmayı da sürdürebilir Kendi oyunlarını yazabilir Romen sana kamelyalı kadından bir sahne oynamasını istiyorum o, Okulda oynadığı gibi Nina, Nina. O, oyunda, oyunda öyle yakışıklı ve etkileyiciydi ki Ağladım Bir gence bunu yapamazsın Böyle davranışlardan rahatsız olur Ne rahatsızlığı neden rahatsız olsun ki Roman. Aslında oynamak istemiyorsun değil mi? E, Hayır düşürüm. Peki. Tamam, tamam, tamam. Seni izlemekten zevk duyarım. E, hangi sahneyi oynamak istiyorsun? Dördüncü perdenin sonunda. Peki ara, pekara. Kamelya'lı kadın. Dördüncü perle. Doruk noktası. Armand Duval ve Margaret Gotye. Robuska başlıyor muyuz? Nina, Margaret'in repliklerini hatırlıyor musun ha? Tabii. Evet, onu oyuna ben hazırladım. Harika kadın. Eee nereden başlamak istiyorsun? Baron de vervi. Tamam hazırım Bunun sorumlusu baron de vervi değil Onu seviyorsun Bu ondan nefret etmen için yeterli bir neden Bu adamı sevmediğimi biliyorum Onu asla sevemem Beni bırakıp ona gittin Neden y Yavrum neden rahatsızsın Sıkılmana gerek yok ki. Elbette, elbette. Peki, peki. <gülüyor> Bana Onu sevdiğini söyle de gideyim Evet o halde evet onu seviyorum Seviyorum Çok iyiydin Nina çok iyiydin etkilendim Roman'ı beğendin değil mi Oynayabiliyor ee, Şey hayır, hayır Ama beğenmelisin O büyük bir aktör Nina, olacak Nina hayır Demek Demek öyle Evet Amerikalı Aktör olmak sence önemli değil sanırım Hayır efendim hiç önemli değil Yazar ol. Eminim bu konuda daha iyisindir ama annen oğlu harikaydı değil mi? Evet efendim Şimdilerde para kazanmak için insanın aktör olması gerekmiyor Bunu kanıtlayan yüzlerce kişi var çevrede Aa, Şimdi oynadığım filmde figüran olmak ister misin? Aa, evet <gülüyor> evet <gülüyor> filmde oynamak heyecanlı olmalı Hayır. Neden? Olmaz Bir gün gelecek eserlerinin filme alınması için oğluma milyonlar önerilecek Neden figüran olsun? Yani onu şimdiden tanımazlar Hayır. Nina Zaten bütün gün üniversitede okuyor Sonra da yazıyor zamanı boşa harcayamaz Ama paraya ihtiyacınız Hayır olur. dedim Hayırlarım, özür dilerim. Ee, Nina, onunla bir iki dakika konuşabilir miyim? He? Ne, Yalnız. Neden? Ne konuşacaksın ki? Lütfen. Peki. Peki. Roman, seni de bekliyorum. Nina, bana söylemek istediğim bir şey var mı? Yok, Yok. Bir hafta daha buradayım. Seni yine görebilir miyim? Bilmiyorum. telefon ver. Hayır, hayır. Görüşebileceğimizi sanmıyorum. Hoşça kal. O büyük bir oyuncu olabilirdi. Ama sen doğduktan sonra hiç kimse hiçbir şey onu ilgilendirmedi. Biliyorum. Bak, sana sana biraz para göndermek istiyorum hemen. Para mı? Neden? Nedeni yok. Sana eğitiminde yardımcı olmak için yalnızca ee, söylemek istediğim buydu. İstersen annene söz etme Çünkü bundan hoşlanmaz Evet ne diyorsun Bilmem ki Annene söylersen belki parayı geri gönder der Bunu yapmamanı rica ediyorum Lütfen Peki efendim ama ileride ödemek şartıyla Biliyor musun Sevdim seni Anneciğim, Romuşka Pazardan döndün mü anne <gülüyor> bu pazarı öyle heyecanlıydı ki Bir İngiliz dergisi için fotoğraf çekiyorlardı Meyve seyze sergisini Manaba çiçek sergisini Benim de resmimi çektiler e, Müşteriydim Bak sana çiçek getirdim Romuşka Bir Demet ha, Ne tatlısın Bak anne O bir beyefendi Çiçekleri o gönderdi. Sen almadın mı? Hayır. Peki kim aldı? Bay Zaremba. Ne oldu? Neden yere attın çiçekleri anne? Bak anne, o çok zengin. Ee, sana sana özenle bakar. Anneciğim, bana bakmak için öyle çok çalışıyorsun. seni ki... başından atmak istiyorsun. Hayır hayır. Senin bu kadar çok çalışmanı istemiyorum. Hepsi bu. Hem seni seviyor. Otele bir haftalığına geldi ve bir yıldır burada. Seninle evlenmek istiyor anne O isteyebilir ama ben istemiyorum Ama Bay Zaremba çok zengin Bana hediyeler de veriyor Onun için onunla evlenmen mi gerekiyor Mutlu olurdu Kim mutlu olurdu Yalnızca o O eş istemiyor Yaşlı olduğundan kendisine bakacak birini arıyor Sana nasıl davrandığımı biliyor Ve kendisine de aynı şekilde davranılmasını istiyor Ama sen iki sevgiye de yetersin Hiçbir zaman iki sevgiye yetemedim Bak Rümen Beyaz bıyıklı ve yaşlı ikinci bir oğul istemiyorum Ama sana ihtiyacı var çok yalnız Bana ne dedi biliyor musun Bir öksüz olduğunu söyledi Onun yaşında kim değil ki Ama bizim hiçbir şeyimiz yok Roman, Para kazanmak için çok çalışıyorum görüyorsun Seni suçlamıyorum anne Ama neden böyle olsun her şey benim bir deha almama bağlı Artık bundan yoruldum ama Rümen, Senden ben... başka hiç kimseyi sevmeye hakkım yok Diğer gençlerle aynı şeyleri yapamıyorum Aynı şeyleri bile bilmiyorum Fransız olduğumuzu söylüyoruz ama Fransa hakkında konuştuğumda gülüyorlar Neden? Çünkü bana öğrettiğin şeylerin hiçbiri doğru değil Matbaye bir Fransızın buldu Oysa Almandı Radyoyu İtalyan Telefonu Amerikalı Alexander Graham Bell icat etti Dün o kadar güldüler ki neredeyse koltuklarından düşeceklerdi Çünkü Fransa'nın hiç savaş yitirmediğini söyledim Oysa doğru değil Bunu kim söyledi Tarihçimiz Onun hakkında soruşturma açılmış Geçen Aman gün bufa, bufa pazarında peynirciye Amerika'yı bir Fransızın keşfettiğini söylüyordu Anne Amerika'yı keşfeden Christophe Colombtu bunu herkes bilir Ya Ama gemide kara di diye bağıran biri vardı Neden böyle tırsa. şeyler söylüyorsun Neden öyle Anneciğim iyisin ya Evet Rola İyi. Ne zamandır oluyor bu sık sık düşüp bayılıyor musun böyle Efedir olmuyor Neden hasta olduğunu söylemedin bana Ben söyle. sen doktor musun Peki tedavi oluyor musun Evet Anneciğim ben üzülmeyeyim diye belli etmemeye çalıştın eminim Kendini bu kadar çok yorarsan Olacağı buydu tabi Önemli bir hastalık değil zaten o Of anne. Sana verdiğim söz için yapmak istediğim o kadar çok şey var ki Hepsini nasıl çabucak yapabilirim Yaparsın hem, hem ölmüyorum ya canım Artık her gün yazacağım Hem de bütün gün biliyorum. çok çalışacağım Onu da biliyorum Anne öykülerimi bastırabilmem için bir süre Paris'e gidebilirsem çok iyi olurdu Editörlere kendimi yakından tanıtmanın çok yararı var Ama Öyle gerekiyorsa gideceksin elbette Roma Bunun için her türlü desteği sağlayacağız Evdeyim. Paris'ten döndüm. Oğlun, yazar oğlun evde. Romuşka. Evet. Oh, gerçekten sensin oh, canım canım oğlum. <gülüyor> dur, dur, sana bir bakayım. Böyle büyümüşsün. Ne, ki... ee, artık 21 yaşındayım. <gülüyor> İki öykün yayınlandı Evet. Hukuk diplomasını da aldın. Evet. Sen şimdi bırak bütün bunları da söyle bana. Nasılsın? Dur Türp gibi. Ah anne, hastalığın nasıl? Daha iyice misin? Çok daha iyi. Anne, doğru söyle. Pekala, pekala, ay bildiğin gibi. Daha kötü değil ya. Hayır yavrum, doğru söylüyorum. Ah anneciğim. İlk öykün yayınlandığında bu fapazarında verdiğimiz partiyi görmeliydin. <gülüyor> <gülüyor> evler, alkışlar Ben pazarın kraliçesiydim <gülüyor> Bunun için bana ihtiyacın yok ki Sen her zaman bu pazarının kraliçesisin Öykünün yüksek sesle okudun Her sözcüğü Her noktayı virgülü Öyküler bir şey değil Daha sana ithaf edeceğim kitabı yazmalıyım Nino Berisovska'ya sevgilerle Yazarsın Yazarsın oğlum Sonra arkadaşlarıma Hava kuvvetlerine gireceğini söylediğim zaman Görecektin onları Hava kuvvetlerine subay olarak kabul edildiğini söylediğimde Söyledim, söyledim mi? Elbette Yakında gitmen gerekiyor mu? Ne yazık ki evet Ne zaman? Bu gece Bu gece mi? Evet hanım. Subay eğitim kampına Orayı bitirdiğinde subay olacaksın değil mi? Teğmen olacağım Özel bir göreve atanmanı istersin Örneğin Berlin'e Sonra eve gelirim Sırtımda subay üniformamla. Ve madalyalarımla. <gülüyor> Bu pazarına gideriz. Gösteriş yapmaya. Gösteriş yapmaya değil. Gerçek bir kahramanlık. Halk seni aptal seni. Tabii ki hemen Hadi, ne yapmamı istiyorsun? Selam vermemi mi? Saçmalama. Hadi burada böylece uzanmak sana ne kazandırıyor? Be? Başka ne yapayım? 290 kişiden bir tek bana görev verilmedi. Bir hiç ister misin? Of öne çekil git başımdan. Ha birine vurmak ha? Hadi. Hadi bana vur. Hırsın geçer beni. Tanrı aşkına ne istiyorsun benden? Sana neden görev vermediklerini biliyorum. Ya. Sebep senin iyi bir pilot olmaman değil. Ya ne? Çok iyi olduğunu sen de biz de biliyoruz. İlk elliğe girebileceğinden eminiz. Ben de ben de emindim. Peki Peki suçum neymiş söylesene. Çünkü Fransız değilsin Fransızım Yeterince Fransız değilsin Yani onlara göre Aa, Tabii evet ne demezsin Fransız uygununa sonradan geçti Yalnızca 3 yıldır Bu gerçek bir Fransız olmak için yeterli değil Yani yani onlar böyle düşünüyorlar Nereden öğrendin bütün bunları Büroda çalışan bir memurdan Bütün kağıtları görmüş Atma sana söylemezsin. <gülüyor> Paraya dayanamayan zayıf insanlar da vardır dostum Hadi Roman Gül <gül>, gül Haksızlığa uğrayan benim sen değilsin tabii Senin için gül demek kolay Ama bu dünyanın sana yaptığı bir şaka Anlamıyor musun Bu düşüncelerin sahipleri bizi yönetiyor Eğer gülmezsen kendini öldürebilirsin Biliyor musun bunu da düşündüm Ne diyorsun sen En azından ayakta durabiliyoruz öyle değil mi Ne yapacağım şimdi ben Anneme ne diyeceğim Düşündüğün şeye bak Annem subay üniforması almam için bana tam 500 frank gönderdi bu parayı nasıl kazandığını biliyor musun? Hadi Roman ne olmuş yani? Eve sırtımda üniforma ve madalyalarla dönmemi bekliyorum Ben size burada Of tanrım şimdi ne yapacağım? Eve gitme Nasıl açıklayacağım? Ona söyleme ne git ne söyle Yediğin her tekmeyi annene anlatmak zorunda mısın? Senin için bunu söylemek kolay tabi Sen ve diğerleri Fransa semalarında uçarken Ben er olarak subay eğitim kampında kalacağım Hadi Roman hadi kalk da bir yerlere gidelim Benim için önemli değil Ben bu yükü kaldırabilirim ama ya annem O benim bir kahraman olacağımı sanıyorum Bunu yalnızca bir yıldır değil Doğduğum günden beri bekliyorum <gülüyor> Oğlu bir Fransız subayı <gülüyor> Ama annem Fransız değil ki Sen onu tanımazsın Bunu Fransızların yaptığını söylesem yıkılır Fransızların yanlış bir şey yapmayacağına inanıyorum ya. Bu ülkede yaşamak bile Onun fikirlerini değiştirmedi Hala aynı kanıda Neyse canım nasılsa her şey düzelir ya Bir fikrim var Subay üniformanı al. Eve giderken onu giyersin. Annen hiç anlamaz. Yok, hayır. Tabii ki hayır. Büyük büyük bir olasılıkla yakalanır ve içeri tıkılırsın. <gülüyor> Subay rolü yaptığım için. <gülüyor> i̇şte sana söylemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim Roma? Evet. Sen misin? <gülüyor> Evet ben. Romuşka. Temen Roman. Anneciğim seni öyle özlemişim ki. Ben de, ben de oğlum. Dur. sana şöyle bir bak. <gülüyor> ama ama bu, bu Temen Temen üniforman nerede? Sırtımda Temen üniforması olmaması seni şaşırttı değil mi anne? Evet. Anneciğim önemli bir şey söyleyeceğim ama bunu başka hiç kimse bilmemeli çünkü çok gizli. Tamam. Söyle Gel. Gel içeri girelim Hatır o man. hadi anlat Gel buraya yanıma otur Heh, Şöyle Şimdi beni iyi dinle Söylemem gereken şey Çok özel Bu bir onur meselesi Anlıyorsun değil mi hı hı. Beni subay yapmadılar İ İyi ama neden Hemen hemen 300 kişi içinde Teğmen olmayan tek kişi bendim Altı ay ya da daha uzun bir sürede görev alamayabilirim. Ya. Biliyor musun neden? Yo hayır. Ee, ben ben kumandanın karısına iltifat ettim bir gün. O da duymuş. Meğer çok kıskanç bir adammış. Bu yüzden bana görev verilmedi. <gülüyor> seni kazanova seni. <gülüyor> Dikkatli olmalıyım. <gülüyor> neyse olmuş bir kere. <gülüyor> yalnız bir şey var. Bufa pazarındaki arkadaşlar, yani şey, onlar senin de arkadaşların. Hı hı. Onları sebebini açıklamalıyım, öyle değil mi? Sence ağzları sıkı mıdır? Kesinlikle. Pazardan dışarı çıkmayacağını harap. Kadar... <Gülüyor> Roman, annen ilişkimizi tartışmak için bana geldi. Öyle ciddiydi ki. Oh, İlyana Demek bunu da yaptı sonunda. Adeta senin için pazarlık etti. En değerli malı için. Ailemin zengin olduğunu duymuş olmalı. Seni ucuza kapatmak istemiyor. Yo, yo. Artık bunu yapamaz. İçeri girer girmez oğlumla evlenmeye niyetinizin ne kadar ciddi olduğunu bilmek istiyorum dedi. İyi ama İlyana seninle evlenmek istediğimi ona söylememiştim ki ben. Demek anlamış. Ben de ona sizi temin ederim adam. Evlenme niyetim son derece ciddidir dedim O ne dedi? Önce biraz düşündü sonra... Onun incilmesini istemiyorum dedi <gülüyor> Seni hiç incittin mi Roman? Yok hayır... Hayır sen benim en büyük aşkımsın Sonra yüzüne kurnaz bir bakış geldi ve... Biz yarışmaktan korkmuyoruz dedi Ne yarışmak mı? Evet yarışmak Biz dediği sen ve o Sonra ne dedi biliyor musun? Ama... Romişko ile evlenme niyetinizin ciddi olduğunu söylemek için çok beklememelisiniz bence Size olan ilgisini yitirebilir dedi Yani Evet Sanki sen güzel bir kızdın ve ben de seninle evlenmek isteyen bir koca adayım Onun adına özür dilerim İlyana Benden başka hiç kimsesi yok dünyada Benim için didinip duruyor 22 yaşındayım Küçükken geçirdiğim bir hastalık yüzünden bir işe girip çalışmama yanaşmadı ve hep beni elinden geldiğince iyi şartlarda yaşatmaya çabaladı Tamam bir diyeceğim yok Harika bir şey bu ama Bak İliana, Birinin beni yaralayacağından inciteceğinden korkuyorum Düşünsene sevdiğim insandan bile kullanıyor. Evet Hem ben macarım Burada bu otelde tanıştık seninle Kim olduğu belirsiz birinin oğluna zarar vereceğimden korkuyor herhalde Bu bana da ağır geliyor Yani hep beni düşünmesi Benim için dişini tırnağına takıp çalışması Gençti evlenebilirdi Fransa'ya geldikten sonra Ama bütün evlenme önerilerini geri çevirdi Neden Sanırım bana olan sevgisini bir başkası için bölmek istemedi Anlıyorum Hep benden bir şeyler bekledi Büyük bir adam olmamı Büyük bir yazar Büyük bir şampiyon Büyük işler başaran bir asker hı hı. Bunlarla ilgili masallar anlatırdı bana İnançları öylesine güçlüydü ki İlyena Bu bulaşıcı olurdu ve ben hep ona yakalanırdım Söylediklerinden o kadar emindi ki Nasıl kuşkulanabilirdim ki Masal kahramanları da hep sendin değil mi? Evet Onun uğruna kaç kez hiç yoktan birileriyle dövüştüm Yani Annenin savunucusuydun Evet 15-16 yaşlarındayken onun bu tür davranışları beni çok incitirdi Şimdi anlıyorum onu Yalnızdı Kendi savaşı için mücadele etmek zorundaydı Sonra ansızın benimle bir koruyucuya sahip olduğunu hissetti Onun için mücadele edebilecek küçük bir adam her neyse, sen de bu da e dönüyorsun demek. Annen mi söyledi? Evet. Tümüyle değil, yalnızca kısa bir süre için. Ailemi görmek ve bir takım eşyalarımı almak istiyorum. Yani geri döneceksin. Elbette. <gülüyor> Buraya yerleşmeye karar verdim. Yoksa bunu bilmiyor muydun? Ya evlenmeye? Bilmiyorum Roman. Durumumuz ortada. O noktaya gelebileceğimizden emin değilim Neden ama birbirimizi seviyoruz Annen zor bir pazarlık öne sürüyor <gülüyor> Sen ne aldığına bak ama Bilmiyorum Oh Roma Öyle hayalci büyütülmüşsün ki Hep yanlış şeyler öğrenmişsin Seni hayatın gerçeklerine hazırlamamış anne Biliyorum Tümüyle baskıcı Aşırı bir sevgi altında büyütülmüşsün Evlendiğimizde neler olacağını bilemiyorum. Eliena. Gitmeni istemiyorum. Neden? Sana bir şey olabilir. Ne? Savaş koptu kopacak. Ah, savaş. E, hemen yarın patlamayacak ya. Savaş çıkarsa Macaristan'dan çıkamayabilirsin. Ha, sen dert etme çıkarım ben. Umarım. Bak, bak Roma. Seninle anlaşalım. Geri geldiğimde artık güzel kadınlara iltifat etmek yok. Ne? Roma. Nist'teki herkes senin neden göreve alınmadığını biliyor Ama doğru değil ki bu Tamam tamam İnan ki böyle bir şey olmadı yalnızca uydurdum Yeter Roma Ama geri döndüğümde artık yok Orada ne kadar kalacaksın Bilmiyorum belki birkaç hafta Bana yazar mısın Evet Rinaldi Rinaldi Madam kaçır Çabuk gel oğlum cepheye gidiyor Ona güle güle demeye gideceğiz Nereye Subay eğitim kampı Hadi gel Ne ama orası 300 kilometre ödedir evet. evet ne var bunda Madam kaçır Orası 5 saat çeker 5 saatte de geri döneriz tam olsa Savaş çıktı savaş ilan ettik Yoksa bilmiyor musun Biliyorum elbette Savaşmaya giden kahraman olma güle güle demeye Hadi Hayır Evet. Polis e, Susun madame kaç ne bağırıyorsunuz ne polisi Şimdi savaştayız Bütün Fransa seferberlikte Radyoyu dinlemedin mi Her iyi Fransız görevini yapmalı Ve sen beni oğlum, güle güle demeye götürmüyorsun Bu benim görevim Oğlum Fransa kahramanı Sonunda teğmen rütbesini al Şimdi Fransa'nın zaferi için savaşmaya git. Sen Rinaldi Sen ona küçücük bir şey için izin vermiyorsun Annesine hoşça kal demesine öyle. Mi? Hayır dedim ya madam kaçın lütfen ısrar Sevgallah. etmeyin. Nasıl istersen götürme. Madam ev ağlamayın rica ederim. Siz siz güçlü bir kadınsınız. Ağladığınızda öyle zayıf görünüyorsunuz ki. Lütfen ağlamayın lütfen. Peki. Peki gidelim. Sahibe. Evet ama yakıt parasını. tam 5 saat araba kullandım öyle Çabuk. yoruldum ki. Çabuk ol. Oğlumu bir an önce görmek istiyorum. Bakın. Bakın işte orada gördünüz mü? Hadi nerede? Nerede göremiyorum. İleride. Uçakların sağında. <gülüyor> Havacı arkadaşlarıyla sohbet <gülüyor> ediyor. Evet, evet. Roma! Romuşum. Anne! Alısan misin Evet Madem kaçe, madem yetişemiyorum. E, pek Siz gidin. E, ben sizi burada beklerim. Tamam. Tamam lütfen. Oğlum, oğlum, oğlum Romuş kal Anneciğim. Ay, ne kadar doğurgunlarmış. <gülüyor> ya sen anne, sen iyi misin? Ay, evet, evet iyi. Hastalığın, hastalığın i̇yiyim, sürüyor mu? dedim ya. Sen, sen beni bırak da kendinden söz et. Yeterince meyve yiyor musun? <gülüyor> Sana hiç meyve <mi> getiremiyorum? <gülüyor> evet evet yiyorum, yiyorum. Gel, gel anne Şu ilerideki çayırlığa gidelim Orası daha güzel Hem Uçakları da Uçaklar sizin mi? Evet <gülüyor> Ne zaman savaşmaya başlayacaksınız? Bilmiyorum şimdilik ses seda yok Sahi sen buraya nasıl geldin? Taksiyle Rinaldi getirdi Peki bana ne getirdin? Salam Jambon salatalık turşusu peynir falan Harika evde. Hani nerede peki Kaldığın yere bıraktık Ay, Burası iyi Oturalım mı Tabi tabi oturalım Uçaklarımız nasıl Onları sevmiyor. Neden Üstleri açık Başın dışarıda kalır <Gülüyor> Böyle yapmışlar ne yapalım Ama senin dünyan çok hassas hasta olursun Keşke yalnızca hasta olsun <Gülüyor> Sana hiçbir şey olmaz Pilotların onda birinin bile savaşın sonunu göremeyeceğini söylüyorlar Yani Hayır hayır anne bana hiçbir şey olmayacak Hiçbir şey olmayacak sana söz veriyorum Belki bacağından yaralanırsın. Küçücük bir yara. <gülüyor> evet o kadarla atlatırım Saldırmalıyız Berlin'e doğru yürümeliyiz Ama generaller senin gibi düşünmüyorlar Düşman saldırmadığı sürece biz neden saldıralım Böyle savaş kazanılmaz Ama anne biliyorsun magino hattımız Savaştayken var Savaştayken bir cephenin ardında oturup beklemenin ne anlamı var Sanıyor musun ki uzun süre beklersen Onlar çekip gidecekler Hayır Hayır tek bir yol vardır Saldıracaksın <gülüyor> Peki anne Generallere söylerim Söyle tabii Onlar da uymalı buna Evet Rinaldi Gidelim mi hava neredeyse kararacak Evet Peki gidelim hemen geliyorum Nis'e geri dönmek tam beş saat Biliyorum biliyorum Sadece sana güle güle demeye gelmiştim Teşekkür ederim anneciğim Seni gördüğüme çok ama çok sevindim İlyana'dan hiç haber aldın mı? Ne yazık ki hayır Bak Rumuşka Savaş bittiğinde birine ihtiyaç duyacaksın Özel birine Biliyorum bu benim suçum Seni böyle yetiştirdim her an sevilmeye ihtiyaç duyuyorsun. Yo anne, yok kendini suçlama. Seni bir daha göremezsin. Anne. Yani yani kim bilir ne zaman. Demek istediğim bu. Anneciğim benim yine görüşeceğiz. Elbette. Zaten seninle bir anlaşmamız vardı. Bu pazarında madalyalarında yürüyecektik. O zamana kadar. O zamana kadar? Sana mektup yazarım Her hafta. Her hafta bir mektup alacaksın benden Anlıyor musun? Her hafta Ama anne Sahda solda dolaşıp duracağız Önemli değil. Mektuplarım seni bulur Her şeyin yolunda gittiğini onlar söylerler sana Ben ve Fransa adına mücadeleyi sürdürmen için Mektuplarım ve ben hep seninle olacağız Tamam mı? Tamam anneciğim Ben de fırsat buldukça yazarım Oldu Bayan Kaça, gidelim mi? Geliyorum Rinalde. Hoşça kal oğlum. Kendine iyi bak. Sen de. Ulutar. Ona dürüst olması için yardım et. Hastalıktan koru. Oğlum. Hadi Rinaldeki gidelim Ben sizi geçirdim. Yo, yo burada kal. Rinalde. Ve deposu dolu Zaten bu yüzden onun yanında bekliyoruz Buralarda yakıt çalıyorlar Uçakları bile çalıyorlar Sen ne diyorsun be Almanlar ilerliyor İngiltere ya da Afrika'dan savaşmayı sürdürebiliriz Hadi hadi bu uçağa benim gidelim Niçin biz yenildik Hayır bunu kim söylüyor he? General Petan yenildiğimizi resmen açıkladı De dediklerini duymadınız mı Onun ne dediği önemli değil Biz yenildik Savaşı sürdürmek için niye ısrar ediyorsun Niyetin intihar etmek mi Gitmeliyiz Yok canım. Bunu da nereden çıkardın he? Annem böyle diyor. Ne? Bakın. Hemen şimdi havalanırsak Hayır, hayır. Olmaz. Biz talimat bekliyoruz. Ne talimatı? Nereden bileyim ben? Ne düşünüyorum biliyor musun Jack? Bu adam bir hain. Hayır. Hayır, bence asker kaça. <gülüyor> Öyleyse onu yakalamalıyız. Hı -hı. Hadi. Hadi, hadi sen, hey, hey, Bırakın beni. Bırak, bırakın diyorum Tamam. Bırakın. Ben kollarından tuttum hadi sen. Vur. Bırakın beni. <gülüyor> <gülüyor> bırakın Aldırma, boş ver. O kadar biraz sabır. <gülüyor> Sen. Yalnızca biraz eğleniyorduk <gülüyor> beyimem. Ne zamandan beri iki kişi bir adama? <gülüyor> Romeo. Oh. Burnum kanıyor. Siz ikimiz. <gülüyor> Hadi hemen gidin buradan. Uçağa bekliyoruz Teğmen Gidin dedim Tamam tamam Maaş üstüne Teğmen <Gülüyor> Romuşka Almanlarla savaşacağına Fransız askerleriyle mi savaşıyorsun Ben de onlara bunu anlatmaya çalışıyorum <Gülüyor> Onlar da sana sevgili Maraşal Petten'in Artık savaşmak yok dediğini söylediler ha? Evet <Gülüyor> Yorulmaz Roman. Yoksa savaşı sürdürmeyi mi planlıyoruz? Elbette Ya sen? Sen de öyle düşünmüyor musun? Ne yaptın? mı çalmaya kalktın Hı -hı. De katılmak için Evet Al şu mendili de burnunu sil Kan içindesin Sağ <gülüyor> Annem... Annem bir keresinde kavgadan kaçtığım için burnumu kanatmıştı Şimdi ise bir başka mücadelede kalmak için burnum kanıyor Anneciğim burnum kanıyor Roman Annen yine aynı mı? Yani yani Fransa konusunda düşünceleri değişmedi mi? Değişmedi Anlıyorum Ona yazdığında sevgilerimi ilet Of Rene Bana çok kızgın Ondan kaçamıyorum sen ne yapıyorsun diyor hep Neden bir şeyler yapmıyorsun sen nasıl Fransızsın diyor Pekala bir şeyler yapalım Uçağın var mı Evet kuzeyden yeni geldim Ama yakıt yok Şu anda depom dolduruluyor Harika senin uçağın hangisi ha işte şuradaki numarasının son iki rakamı görülüyor Gördün mü 42 ha? Ha, Evet Hava polisi alanın üstünde bütün uçakları izliyorlar Sabah üç uçak kaçırıldı Yakıt ikmali bitmiştir gidip bir bakayım Sonra da sen gelirsin benim eski dostum Tamam hadi Önce uçağımı görmen için kısa bir gezinti yapalım Sana kurşun deliklerini gösteririm Sonra iner ve motoru çalıştırırım ee, Havaalanından ayrılmak için gerekli izin belgelerim var mı? Hepsi tamam Ellerini veda etmek için sağlarsın Seni pilot kabinine çekelim <gülüyor> Sonra da... Deposu bizi İngiltere'ye götürecek kadar benzin alıyor mu? Hayır Peki Kuzey Afrika'ya Ali ve aziz oğlum Bütün iş gurur duyuyor Bufo pazarındaki arkadaşlarımız Yalnızca seni konuşuyorlar Britanya radyosundan Berlin'e açılan ateşi duyduğumuzda Gerçi onlar senin adını söylemiyorlar ama Biliyoruz ki sen oradasın Sevgili oğlum Kendine güven Asla tereddüt etme ...senin düşmana vurduğun her yumruk... ...ülkemize zaferi... ...bana da seni yaklaştırıyor... ...seninle öyle gurur duyuyorum ki... ...Aziz Rumuşkam... ...ben iyiyim... ...senin savaştan çabuk dönmen için dua ediyorum... ...nerede olursan ol gözlerim üstünde... ...sakın cesaretini yitirme... ...yalnızca benim... Ve Fransa için kazanacağın zaferi düşün Başka hiçbir şey düşün Buyurun, bir şey mi istemiştiniz? E, lütfen Nina Kaçev'in oğlunun burada olduğunu söyler misiniz? Kim? E, oğlu. Hayır, kime dediniz? Ha, e, Madam Kaçev. E, otelimizde bu isimde bir müşterimiz yok. <gülüyor> o müşteri değil ki. Bu oteli işletiyor. Madam Kaçev. <gülüyor> bu otelin sahibi benim. Anne! Anne geri döndüm. Nina Kaçev, döndüm. Hey! Durun bağırmayın öyle. Konuklarımızı rahatsız edeceksiniz. Nina Kaçev nerede? Onun kim olduğunu bile bilmiyorum. Neredeyse bir yıldır bu otelin sahibiyim. Masiliye'ye taşınan bir adamdan satın almıştım. Tamam işte. Otel onundu ve annem işletiyordu. Dur bakayım. Bu oteli işleten kadın... ...Rus muydu? Evet, evet Rus. Ha, tamam. Ama... Bu uzun süre önceydi Öldü o Ne? O olamaz Mesir Rinaldi Evet Taksiyle geçirdim sizi gördüm Rinaldi anneme ne oldu? sinaldi öldü mü? Ee, evet Tanrım İnanamıyorum 3 yıl önce öldü Hatta daha da önce Siz de katılmak üzere İngiltere'ye uçtuktan sonra ama, ama olamaz Nereye gidersem gideyim ondan her hafta bir mektup aldım da, Daha geçen hafta Geçen hafta mektubu geldi Mektupları anneniz adına İsviçre'den bir arkadaşı gönderiyordu Ama Annemin yazısıydı Evet Mektup konusunu hepimiz biliyorduk Ona bunun bir çılgınlık olduğunu anlatmaya çalıştık çünkü ölmeyeceğine inanıyorduk Ama kendisi seziyordu öleceğini Doktor biliyordu Böylece ölmeden önce 3 hafta içinde Size gönderilmek üzere tam 250 mektup yazdı Ya ama neden? Böylece sizin için yaşayabilecekti Anne! Anne eve döndüm Artık subayım Bir yüzbaşı Sen haklıydın hep haklıydım. Görüyorsun değil mi? Madalyalar kazandım. Hepsi senin için. Ben şeramen. Bak. Lejondönör nişanı. De Görin elinden aldım. Daha bir dolu madalya hepsi senin için. Sen neredesin? Ben Kendinize gelin. Lütfen. Anne yuvamıza döndüm. Sen neredesin? Anneciğim, işte ilk kitabım. Ve sana ithaf ettim. Nina Berzovskaya sevgilerimle. Ben sözünü tuttum. Evet Rony Ve özgürlük hocası üyesi Lejon Dönör nişanı sahibi Evet Kitapları yazdın ve ödüller kazandın Ünlü bir yazarsın artık Bütün dünya tanıyor seni Evet Londra'dan geliyorum aslında İngiliz giyiminden nefret ediyorum ama böyle olması gerekiyor. O böyle isterdi. Kendine hiçbir şeyin yenmesine izin vermedi. Ölümün bile. Yenilgi diye bir şey olmadığını bana göstermesi gerekiyordu. Anne sana hiç seçme hakkı vermedi. Seni Neşe ve umuda mahkum etti. Evet. Ama o yok artık. Elena'yı da kaybettim. Yaşıyor mu öldü mü bilmiyorum bile. ...mücadeleyi tek başıma annemin bıraktığı yerden sürdürüyorum. Ne dersin? Onun kadar başarılı olacağım. <Gülüyor>